Bismillahirrahmanirrahim Kafirin suresi Bu surede Mekki surelerdendir. Allah'ın Resulü'nü Selatü ve kardeşlerim bu sureyi sabah namazının nafilesinde, sünnetinde daima okumuştur. Kafirin ve İhlas surelerini sabah namazının sünnetinde yani farzının önünde okumayı da tavsiye etmiştir bizlere ve yine aleyhissalatü vesselam efendimiz kim kafirin suresini devamlı okursa ve onu okuyup yatarsa bu surenin onu şirkten uzaklaştıracağını bizlere söylemiştir evet Allah devamlı okuyan şirkin küfrün her sününden beraat edilen insanların arasına bizleri de koysun Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden altıya kadar Peki ey kafirler Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam Benim taptığıma da sizler tapmazsınız Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim Benim taptığıma da sizler tapacak değilsiniz sizin dininiz size, benim dinim banadır. Evet. Bu süre, müşriklerin yaptığı işten beratı bildirip ihlası emretmektedir. De ki, ey kafirler, bu ifade, yeryüzündeki bütün kafirlere şamildir. Her ne kadar buradaki hitap Kureyş kafirlerine olsa da itibar umutlısıdır. Onlar bilgisizliklerinden ötürü Aleyhisselatü Vesselam'ı bir yıl kendi kutlarına ibadet etmeye çağırmışlar. Buna karşılık da kendilerinin de bir yıl Peygamberin ilahına ibadet edeceklerini söylemişlerdi. Bunun üzerine Rabbimiz Sühanuhu ve Teala sonuna kadar indirmiş Resuluna onların dininden bütünüyle uzak durmasını emretmiş ve bu sebeple Ali Celat'a selam a bensin tapmakta olduktan da tapmam sizde de benim tapmakta olduğuma tapmazsınız buyurmuştu. Ve benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Benim taptığım eşi ve benzeri bulunmayan Allah'tır buyurmuş. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapacak değilsiniz. Ben sizin taptığımıza tapmam, ona uymam, onun yolundan gitmem. Ben Allah'ın hoşnut olacağı şekilde yalnızca ona ibadet ederim. Bunun için benim taptığıma da sizler tapacak değilsiniz. Yani siz Allah'ın emir ve dinine uymazsınız. Kendiliğinizden uydurduğunuz şeylere taparsınız buyurmuş. Ve sizin dininiz size benim dinim banadır buyuruyor. Buhari diyor ki sizin dininiz yani küfür size benim dinim yani İslam'da bana deniliyor. Evet. Suinen Sure kafirlerle müminlerin kıyamete kadar aralarını kalın çizgilerle ne yapıyor ayırıyor işte davet bu işte inan, kurt, inanan kurtuluyor küfredense helak oluyor işte benim dinim düşüncesi değer ölçüsü inancı, hükümleri helalı, haramı uyan uyursun, uyursun cennete girsin ama ben bundan başkasına uymam. Yani Allah Azze ve Celle'nin hücuratta da dediği gibi Allah imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti diyor. Rabbim Subhanahu ve Teala bu ayetten bizi daim kılsın. Küfrü, isyanı fıskı tiksindirsin. Ondan ve onun ehlinden bizleri beri buyursun. Eğer böyle yapmazsak hem imanı sevip küfrü reddetmezsek imanı sevip küfrü tiksinip ondan beri duymazsak bizde de imanın eseri kalmaz. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.